<gülüyor> Allahü Teala bilhak, Allah min Şeytan Rjeem. Ve la Aşri. İn ve Amelü Salihat Hak ve Sabr. Dilleriyle Allah'a Tevhid eder. Gönülleriyle Hak inanan ve Allahı seven. Ve sebebi Hikatı âlem ve Mefhare Adem olan Hazreti Muhammed Mustafa'yı, her şeyinden ziyade severek, ona iman ederek, imanını kemale ildiren, kıyamet gününe inanan, Hakk'ın cennetine talip, rızasına ragip, cemaline aşık olanlar. Okumuş olduğum sure i Celil'e, Asır'dır. Kur'an-ı Celil kısa surelerinden bir suredir. Fakat mana bakımından Kur'an-ı Mübine muadildir. İmamlar böyle söylüyorlar. İçerisinde iman, İman, ama hangi iman? Herkesin bir imanı vardır. Şeytana tapan, abede-i şeyatilim bir imanı vardır. Biz iman dediğimiz da de, Hz. Muhammed'in <gülüyor> ve, ve Cenab-ı Peygamber'e kadar gelen cümle Enbiya'nın bütün peygamberler, Hz. Adem dahil taraf ı İlahe'den inanmaya dahil getirdikleri maddelere inanan kişiye mümin diyoruz. Bizim iman maddeleri bunlar. Ki bunu altı şeye toplamışlar. Hepsi bunun içerisinde gündemiz, manalı. Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rasûlihi ve lyâmü'l âhir <gülüyor> ve bil kadri hayrihi ve şevrihi minallâhi teâlâ ve alba'su ba'del mert eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdühü ve rasûl. İmanın şartı bunlar. Altı rüknü var. Adem peygamber bu altı rüknü getirmiş. Hazreti Muhammed de bu altı rüknü getirmiş. Musa da bu altı röknü getirmiş, İsa da bu altı röknü getirmiş, İbrahim de, Nuh da, İsmail de, Yakup da, Yusuf da ne kadar enbiya varsa. Ahkam değişmiştir zamana göre. Son olarak ahkam-ı gelmiş, kıyamet günü ne kadar o baki. Elimizdeki olan kitabı olur. Fakat itikatte iman hiçbir madde değişmez. Cebrail imanı neyse, Cebrail neye iman edecekse sen de ona iman edeceksin. Sen de imanın o. İman dinleyerek buna iman. Bu da kısım kısım. Hadi onu da söyleyelim. Diyor ki, Ömerül Hattab, günlerde bir gün o güzeller güzelinin huzurundaydık. Yani Allah'ın sevgilisi, mahbubu, habibi, mefhar-ı alem, hakkın nuru, mirad hak olan Muhammed Mustafa'nın huzurundaydık. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gene aynı huzurdasın. Eğer gözünden perdeyi kaldırabilirsen aynı huzurdasın. Hepiniz bilirsiniz, sizde aracı gelenler var. Esselamu aleyke kelimesi muhatap müfrettir. Gayba değildir, muhatabadır. Allah. Tahiyyette Esselamu aleyke eyühenbi diyorsun. Allah. Ruhu Muhammed'e karşımdar. Ben göre, sen göremezsen Senin yorumuna o şeyin olmaması lazım gelmez. Hakk'ın da huzurundasın. Hiçbir yerde haktan Hakkın huzurundan bir yere kaçamazsın. Camide bir hususiyet vardır yalnız. Burada dışarıdan mübah olan şeyler burada işleyemezsin. Onun için huzurullah de kabul cami mescitleri. Yoksa her yerde, nerede olursa ol. Allah Allah ki, gecenin karanlığında, yedi kat yer altında, karataşın üzerinde kara karıncanın rengini görüyor, ayağının tıpırdasını işliyor. Senin kalene gelen efkarı dahi Allah görüyor ve işliyor. Veriyor. <Pane> İman bu olacak. Bir zat geldi diyor. Saçları siyah idi. Kıvır kıvır saçları. Nurlu bir yüze malik idi. eshab yardı oradan. Ve huzuru sadete geçti. Oturdu. O hale geldi ki Resulullah'ın mübarek dizlerine dizlerini dayadı. Sonra dedi ki, Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme ''Ah birini, anil İslam'e, bana İslam'dan haber versene'' dedi. Fakat bir daha da hiç görmedik ve tanımıyorduk. Üzerinde de yol izi yoktu, toprak yoktu, tertemizdi. Beyaz elbiseler bürünmüş, beyazlar giymişti. Efendimiz de beyaz giymeyi çok seviyorlar. Tabii kış gününde değil, yaz gününde. Zaten beyazda büyük bir hassa vardır.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 Mavi, kırmızı, yeşil, beyaz, sarı, sonra siyah ve sonra renksiz. Hepsinin manaları ayrı ayrı manaları vardır. Tevhidin mesela rengi mavidir Tevhidin. Bütün rengi kırmızıdır. Bütün zatının rengi yeşildir. İşaretleri vardı böyle bu şekilde. İnşallah zamanı geldi de söyleriz. Bu kadar kafi. Kulağınızda bulunsun böyle bu kadar. Kasa vardır da beyazlarda, beyazda. Mutmainne'nin rengi beyazdır. Mutmainne'ye kişi irdi mi ki? O adam mecahata girmiştir ki Kur'an'da allah Teala hitap ediyor. Ya اَيَّتُهَا النَّفْسُ اُمْتُمَا اِنَّهِ اِرْجِعِ اِلٰى رَبِّكِ رَضِيَةً Bunun iki manası var. Bir ölmeden evvel Allah'a mülakat var, bir ölmeden sonra var. Sen ölmeden evvel öl, Allah'a mülakat et. Bu hitabı ölmeden işit. Ve hakka et. Dön Allah'a. Bu durumun evveleri tövbeyle başlar. Fen Kanalın nihayeti ahuzadır. Evveli tatlı olsa nihayeti acıdır. Ya frengi olursun, ya kanser. Yahut bir belaya müptela olursun ki etibayını senden çeker. Yahut kendi düşmanını kendi belinde dolaştırırsın, haberin bile olmaz. Yılanını sen beslersin. Bırak bunları. Gayret kuşağını beline dola Allah'a kulluk et. Zarar etmeyeceksin. Allah'a kul olan iki cihan'a sultan olur. Mutmainliğe gir. Hakk'ın irciği emrini bu alemde işit. Bu anda işit. Burada işit. Burada görmeyi orada göremez. Burada işitliği orada işitemez. Burada bulacaksın. Burası ahiret'in tarlası. Burada ekmeyi orada biçemez. Burada ekeceksin. Hiç arpa ekenin sırganı biçer mi? Ya sırganı buğday bu biçer mi? Soruyorum. Ne onu biçersin. Yalnız hiçbir zaman ibadet ve taatına güvenme Allah'a güven. Onun rahmetine dayan. Ne kadar ibadet etsek onun hakkını ödeyemeyiz. Hangi hakkını? Bir kere semaya bakıp güneşi görmenin hakkını ödemesin. Bir kere, bir kere! İki defa değil. 100 sene oluştursan. 100 sene az kılsan, alnının secdede çürüse, böyle semaya bakıp gökteki yıldızları görüp güneşi bir kere görmenin hakkını ödemiş olmasın allah Teala Hazretlerine. O ganidir, o rahimdir. Allah diyen mahrum olmaz. Allah! Kapısına git. Günahını şu kadar çok. Vallahi ne kadar olsa olsun. O afedicidir o. bak ne diyor. Kul ya ibadillezine esnefu ala entusim la tegretum min rahmetillah. İnnallâhe yagfur sunu ve cemiyâ. Cemiyâ annyâ. En ufana. Hepsini temizlerebiliyor Allah dinersebbi. Bitti o kadar. Şirki, şirki affetmez. Şirke gitme. Sakın ha. yapma. Şirk etme Allah-u Teala'ya. La ilahe illallahü vahde gula şerikeler. Daima Cenab-ı Hakk'ı şükürten beri ki, tevhir Allah'a. Tevhir edin lisanından ve kalbine tasıgeyle. Geçelim. Hadi mümkün gitin de. Neye beyaz sadıklarını belki hatırınıza takıldı hepimizin başına gelecek de onun için söyleyelim geçelim sonra kıstaya vakitlarımızda. Efendim kavre meyit konulduğu vakitte sual meleklerinden evvel iki melek gelir. O meyite bu alemde yaptıklarını yazdırırlar. Efendim ne söylüyorsun sen 80 senelik hayatı 10 kadar yazdırırlar mı? Allah zaman içinde zaman halk eder, mekan içinde mekan halk eder yazdırır Allah bilersen. Bilmiyor musun? Resul-i Ekrem birika semaları dolaştı. Arşa ayak bastı. Kürsüde cebri aneyledi. Pekane kar ve kavşeyin sırrına erişti. Ne varsa hepsi gösterildi, gördü. Geldi yatağı soğumamıştır daha henüz. Allah dilerse zaman içinde zaman, mekan içinde mekan halk eder. Efendim bu nasıl olur diye sorma bana. Sana misalini veririm basit olarak. Ev misin, kiracı mısın? Ev sahibiysen ay uzar. Kiracıdır hemen ay gelir. Memur sana yüziyor, bir türlü gelmiyor aynı zamanda. Aynı zaman yükü. Hani misallerini sana böyle bir şey verebilirim de, ondan kıyas yap yani. Yazdırır, yazdır. Yazar. Namaz kıldığımı, oluşturduğumu, tevhir ettirimi, zekir. Melekler hepsi şahitleri bilirler fakat iç âlemini bilmezler, zahirini bilirler. İç alemi Allah bilir. İhlasıyla yapılan ameli ve ihlaslısız ameli. Allah bilir. Onun için yövmük kıyamette cenab Hak ihlasıyla yapılan amellerini hepsi reddedecek. Melekler yazmışlar ama Allah ben edecek. Bu ihlası yapılmamış. Rüya gösterirsin yapılmış. Atacak. Onun için daima her yaptığın işi meşru işleri yani Allah rızası için yap. Karşılığından bir şey bekleme. Bir bekleme. Ücretli amele değilsin sen. İşçi değilsin Allah'a karşı. Kuluzun Allah'a. Bir kat de halk olurmuşsun. Ana rabinde kudret fırçasıyla hayız kanayıyla tersim olmuşsun. Ödeyemezsin. Gövmeyi değilsin sen. Sen kulduğun inşallah Allah'a kuruluk et. O zaman cennetinde verir. Rıdvanını da verir. Huris'in de da verir. Cemalini gösterir. İsterse. Allah diye mahrum olmadı. O iki melekleri yaz derler, Yazar. İşte namaz kıldım, oruç tuttum, şun yaptım. bu ya. Neyle yazacak biliyor musun? Meyyit parmağından yazar. Hmm. Efendim safsada galiba. Değil safsada değil evladım. Görmüyor musun? Katilleri, şunları, bunları parmak uçlarıyla buluyorlar. Bu parmak uçları, seninki başka, beninki başka. Hazreti Adem kıyamet gününe kadar geldik. insanların hepsinin parmağının ucu ayrı ayrı Sesleri ayrı ayrı, vücutları ayrı ayrı, gözleri ayrı ayrı, lisanları ayrı ayrıdır. Ayrı. Allah! Allah! bu, Allah'ın vasi esması var. Hiçbirinin aynı değildir. Bir batında iki kardeş zahir olur, gene ayrılıkları vardır çizgilerde. Sen ayıramazsın, fakat çizgi mi <gülüyor> Eğer böyle, tabi doğal olarak halk olsaydı hepsinin olması lazım gelir. Parmağımdan yaz, müretkebim yok, ağzının tükürüğünden yaz derler. Efendim acaba biz o kabrin kenarından bir delik açacak da içeriye baksak görebilir miyiz? Göremezsin. Bu alemin sen görsen bir daha ne gülebilirsin? Ne bir taş öde bir taş koyabilirsin. Görenler yapıyor yaparlar ama onlar tahmiri ederler. Allah onlara tahammül vermiştir. Her ölü verme hayır. Bazıları ölüdür, bazıları uludur. Bazıları ölüdür, bazıları uludur. Allah'a türbe yaparlar. Allah'ın sevdiklerinde kulların sayısı kadar türbe yaparlar. Onlara kandil yakarlar. Caiz mi değil mi? Caiz olmasa vaktine Şehiristan fetva vermezdi yakmaları için. O Çinistan'dan çok ağrıydı bizden. Sonra aynı zamanda bunda büyük incelikler vardır o türde yapılmakta. Dünmene gir alındığı vakitler. Dünmene gir alındığı muamene vakitlerin sokağa, gaddesi, evi, barkı Türkleştirilir. İslamlaştırılır. Eğer buraya arabalırsa Araplaştırılır. Fransız gelecek Fransızlaştırılır. Bizans ordusu aksla takip öyle bıraksaydı Bizans olurdu burası. Türüler kusu yerlerdir halk onlara bağlıdır. Düşman geldiği rekta son damlasına kadar ben evliyamın üzerine şahla döktüreceğim. Allah! Allah! Mezarı çiğnetmeyeceğim diye müdafaa eder. Ispal muharebesinde Hacı Bayram'ın sancak çıkarıldı. Allah! Bakın şelere, meclis üyelerine. Hacı Bayram belli sancak çıkarıldı. oldu. Sakarya muharebesinde. Bakın Yenimahalle muharebesinde. Onlar uludur, ölmemişler. Efendim sen bunu kendi kubelerde söylüyorsun. Hayır, Kur'an'dan söylüyorum. Allah Allah. Allah diyor ki: Ve la teku'lü zimen ammat bel Manası denizden bir katıra şemsten bir hüzm'e. Hak yoluna katil olanları, öldürülenleri ödemeyiniz. Onlar diridir diyor Allah. Yahut Bela tahsilden illesine kutlu ifise bilillah. Allah yoluna katılanları ölüden etmiyoruz. Onlar dirilir. Kim bu? Günahkar bir adam bitmiş. Vatan millet bu kattesat için şehit olmuş. Ona öyle mi diyor Allah? Diyor çünkü o. Sordu. Kanak kallıları. Bazı geceler ruhlar bağırıyor şehitlerin ruhları. Vur Hasan, Ahmet vurmuşlar diyor diye. Sordu düşmana Düşman diyor ki, ben senden niye korkayım birader diyor. Sen böyle bir insansın diyor. Tekas için taraftan bir adamlar geliyor. Sakalları böyle diyor, çalışsın bir gitsin, korkunç diyor. Kafirlerini söylüyorlar. Mesela senden niye korkuyorum, sen benim diyor. Allah! İyi, insanlar geliyor üzerimize diyor, şu tarafınızdan diyor. Bunlar kim acaba? İşte ulular, ulular, ölüler değil, ulular! İşte ululara türe yaparlar, Kandile yakarlar, üzerine işemesinler diye. Köpek girmesin tüylerine diye tüyler koyarlar, hakaret görmesin diye. Öyle yaparlar. Yaz diyor, yaz, Yazdı. Namaz kıldım, oruç tuttum, şunu yaptım, bunu yaptım, zikat verdim, düşünüştüm. Yaz silahlarını diyor, melekler. Öyle diyeince duruyor bu. Yazsana. Komşunun karısına baktım. Öyle mi? Gözüne sahip olmadı çünkü o, komşonun insan zannetti evine aldı o karısına baktı. Yaz, yazsana. Utanırım diyor. Ya bizden utanıyorsun ha. Bunu yaparken Allah'tan utanmadım. Allah'a görmüyor. Bizde. Allah Allah. O bey, beyaz kefeni sarıyorlar. Neyse burada kalsın bu kadar bu iş. Şimdilik biz gelelim bir şey dersimize. Söyle ya Resulullah. İslam nedir? Resul saydı o zata. Dedi ki. Savun salat. Hac-ı zekat kelebeği şehadet. Dedi bu? Dedi ki ha. yani. Hazreti Ömer söylüyor, Ya İbn Ömer söylüyor, Bir zat gelir huzur Resulullah'a oturdu. Dizlerini Peygamber'in dizlerine dayadı. Ahbirni yani İslam. Ya Resulullah. İslam'ın haberleri dedi bana dedi. Biz diyor, bakıyoruz diyor. o zatı tanımıyoruz. Hiç, hiç görmedik. Ben cevap veriyor Savun Salat, namaz, hac, zekat, i şehadet İslam'dır. Ne demek salat? Namaz. Bana he üç şey sevirdi Peygamber? Taraf-ı İlahi'den üç şey sevdirildi. Bir tanesi namaz diyor. Benim gözümün nuru diyor, namaz diyor. Hangini camiye koşuyoruz? Suluğana camide, sabah namazda dört kişi. Bayezid'de imandan meyzin. Süleymane'de on beş kişi. Peki Fatih'te iki yüz kişi şu vardır Fatih'te. Taraf-ı İl-i i̇l Müminler vardır orada, Zayıf kişiler vardır. Diğerleri, var caminin bergini bilmiyorum. Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. Benim gözümün nuru namaz diyor. Kurreti aynı. Peki sonra İslamında alamet-i farikası. Her şeyin bir alameti var ya her şeyin bir alameti vardır. Ondan bilinir alametinden. Mümin alameti de namazdır Peygamberler Peygamberden söylemiyorum. alameti değil mi? Yahut esselah imad değil. Dinin gireğidir diyor Resulullah. Hangimiz namaz kılıyoruz? En inançımıza soruyoruz bazı zebata. İnşallah şu binayı yaptırayım da Çocuğu da evlendireyim, sen benden ona sonra Müslümanlığı gör bak. Yahu tekaüd olayım ben, sonra başlayacağım işe. Emekli ayrılayım, kırk yaşında emekliden ayrılıyor. Tam iş yapacak memlekede. Öğrenmiş yolları, işin kolayını öğrenmiş. Ayrılıyor, nedir o? Kızmayın emekli varsa. Memleketi çalışın diyor. Çalışsanıza, ha. çalışalım hadi. Niye ayrılıyorsun işten? Kızmayın bana. Bir müftüyü görüyorum, genç bir adam. Ben kitap satıyordum. Benden kitap aldı tabii vakti ufucuk çocuktu. Okudum, müftü oldu. Sonra şimdi gördüm sordu. "Tekavül oldum." diyor. Allah Allah. Peygamber diyor ki: "Ülüdür ilmen el-Mehdi Siz beşikten öğünceye dek ilim tahsil edeceksiniz, öğreneceksiniz. Gene Sadık Rasulullah İlim farzı çinde dahi olsa kadına erkek ediyor Peygamber. Çalışacaksınız diyor. Kıyamet kopsa elinde bir dal varsa onu giyeceksin diyor Peygamber. Yolda çat var, atacaksın diyor. Su katmayacaksın, kaldıracaksın o pisliği diyor. Kimin, kimin urzu olsun? Bunları harfler yapıyor ama. Ben gidip gördüm. Köpek pisleri herif çıkardı mendilini yerden pisliği aldı? Köpeklerin pisliğini eline. Bizimki evde çocuğun pisini suya döküyor. Oğlum, köfteni kesin caminin bahçesine kadar döküyor oraya. Te suyuan Geliyorum, şunun dükkanım var işte biliyorsunuz kim bilenleriniz. Bay Cani'nin duanı herif işemiş koca adam macağını kaldırdı. İşe bir, şey, bir şey çıkarmadı, işi bitirsin diye. Bitirdi. Görünsüde kıyafeti var böyle, boyun bağlı falan bir adamca işte. Boyun bağısı da var boynunda maşallah. Mavi boncuğu da var, nazar değilmiş şimdi. Sonra dedim, kardeşim burası nereye diye işedim, biliyor musun? Sıkıştım dedi. Helal yok Niye yok? Aşağıdan kokusundan belli, buraya geliyor kokusu dedi. Çünkü su yok. Helal'ın kokusu yukarı başa vuruyor. Geçirmiyor helal kutusundan. Daha söyleyeyim mi? Ufak çocuklar üstün kirletmesin diye ufak helalar yapmışlar. Şman, geniş helalar yapmışlar. Orta bölgesini orta, orta bölgeye yapmışlar. Tenis. Müslümanlık olmazlar mı? Tarık bizde mi? Bizde yalnız lavha da var. En mezafeti miyel iman diye. Oraya atın soruya. Tenislik imanlandırıyor. duvara duruyor çünkü. Pislik, tükürük, sümük. Caminin duvarı işiyor koskoca adam. Oğlum burası cami değil bak sen şuraya. Ha, ''Cami mi bu?'' ''Evet cami.'' ''Şu aşağıda helal var, kokusu geliyor oraya.'' dedim aşağı tarafta. ''Bir dasedir işemeye mi lazım?'' dedim. Çünkü peygamberimiz bar çağırmamış, bir araba yapmış bilmeyerek. O da dedi ki bilmiyordu. Hayat ayıp bilmemek ama. Senin Ceddin, 22 yaşında İstanbul'u fethetti be. Sen 30 yaşına vardığın sen kuşatlı salansını bilmiyorsun. Tanrı etmesini bilmiyorsun. Yolda yürümesini bilmiyorsun. Daha başkına söyleyeceğim ama yakışmıyor burası. Ne oldu sana böyle? Sen dünyanın zulmet olan yere nur götürdün. Cehil olanlara ilim götürdün. Zulmet olan yere adalet götürdün. Onun çocuklarısınız siz. <gülüyor> Heh, sağ olun, sağ olun, hap-ı zülkattı peygamber. Bunun şahit. İslam'ın rükunları bunlar. İnsan bunu yapmakla mümin olmaz. İmanı varsa imanını takviye etmiş olur. Terk etmekle de, de kafir olmaz ama günahkar olur. Asi olur Allah. Hiçbir mümine yakışmaz ki namazını terk ederek. Ya orucunu yiye. Düşman kral demiş ki bizim paşamıza, Şanlıpaşa'ya. Bir avuç askerle demiş, benim bu bu kadar kuvvetli askerle bu kadar kalabalık, keset ile gelen, silah, esrahası kuvvetli, nüfuslu askerim nasıl durduğunuz demiş. de beni kaldır demiş paşa. Kalkar mısın demiş krala, kalkarım demiş. Sabahleyi kalkarım sana göstereyim demiş. Sabahleyin kalkmışlar, güneş doğmadan evvel söylemiş paşamın kasetleri. Kalkmışlar, göstermiş. 18 karış tınayı kırmış Müslüman askeri, Cenub olmuştur yıkanmak için suya girip şu olan. Ne bileyim su koşulmuş ka. Demiş ki bizim itikadımıza göre bir insan rüyası azarsa yıkanmadan silah haline azlardı. İşte bu iman demişsin karşısında bir ocağa dur dur dur. öyle oldu. Yedi milleten çarpışsın sen. Senin kalbinde bir Muhammed Mustafa var? Bir Ali Bir Ali'ymursa var. Bir Sıddık var. Bir Faruk var. Bir Cünnüleri var. Bir Kur'an var. Onun önüne kim durabilir? Sen demir kayaları ırtırsın. Seni bıraksınlar. 50 sene sonra en büyük devletten baş ölçürsün. Biliyorlar senin mayanı. On için senin kökünle kazımaya çalışıyorlar. Ahlakını bozdular. İffetin elinden aldılar. Komşunun karısına bakarsın, kızına bakarsın. Çünkü onu karlar ediyorsun sen, bilmiyorsun. Baksana ev öyle yazmış. Çocuğumu olsun isterim ama olmasın diyor. Bunu böyle reç ederse bu metin kızları ne olursa baba sanırsın birer kız. 14 Şubat'ta yazar kasırı okudum. Geçen gün elime geçtik, geçen gün. Çocuğun olsun isterim mi? kocam olmasın. Bu kız şeyi nasıl evine götüreceksin ne karına kızını okutacaksın? Çocuk közü kördür o kızın. Başlılığı pek azdır. Her türlü fuhşiyatı gösteriyor. Hırsızlığı, uğursuzluğu, çalmayı bir marifet, açık gözlük olarak kabul ediyorsun. Doğruluğu, ahmaklık olarak kabul ediyorsun. Nasıl yürür bu iş bu araba? Tekerler olsun bunun. Kendini düzelt, hareket düzelecek. Herkes kendini düzelsin, herkes kapısını süpürsün ve ki temizlenir. Elinden gelse zenginin derini gülecek. Fıkaranın elinden gelse zenginin yaka Olur mu böyle millet? Vahdet! La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'a iman. Allah'tan razı olmak. Birbirine sarılmak. Birbirinin ihtiyacını görmek. Birbirinin yarasını sarmak. Birbirini bağrına basmak. Bunlar nerede bu şefkatler? Bu mürüvvetler, bunlar Müslümanların sıfatlarıydı bunlar. Ne oldu bize böyle? Hep ben alayım. Ben yiyeyim, sen yeme, ben yiyeyim, sen fena. Ayıp ayıp. Konuştuğunuz öyle ki işlerine gelmelerin gücüne gidecek ama gitmesi. Yara ağrıyor. Doktor bıçağı vurur. Eğer okşarsa kankaran olur. Bıçağı vurur, canını yakar ama kolun kurtulur sonra. Yalnız lafta kalmasın. Lafta kalmasın yani. Bu zat ki Peygamber'e keseceğim şimdi. Merak etme uzatmayacağım. Ben de yoruldum ya Çok bağırdım, yoruldum. Daha yavaş yavaş daha iyi olurdu ama yamamadım. Tahmin edemedim yani. Savun-u salat, zekat, kelime-i Bu İslam mı? Evet, bu İslam'ın rükünleri bunlar. İslam nedir? Bunlar temeli İslam. İslam'ın binası kaç temeli? Soruyorum öpünüze beş. Savun-u salat, zekat, kelime-i Yani namaz, oruç, zekat, Hac, bir de geleme inşaat. Bu İslam'ın temelleri bunlar. İslam nedir? İslam nedir? O İslam'ımızı oturtacağız, tutacağız? Temelleri kurduk. İslam nedir? İslam, Allah'a teslimiyettir. Allah'a bilmedir. Allah'a sevmedir. Allah! için her şeyi fedaya hazır olmaktır. Nasıl İbrahim oğlu, İsmail'in oğlan altına yatırdı? Allah için? Evet, teslim mi? İnsan kendisini kesemez. Evladını hiç çocuğu kırpmadı beni. Aldı yatıp altına. Bitti. Allah'ın ölemez. Dedi ya İbrahim kes bakalama dedi. Üfü nezrek. Kurumayramında hikayeyi dinleme bunu sen. Aslı bu. Bir baba Allah'ın emrinde evladına karşı İbrahim gibi olacak. Bir evlat Allah'ın emrinde İsmail gibi boya desin olacak. Boynunu verdi. Aman babacığım ellerini ya de bağlama dedi. Niye? Derler ki İsmail razı olmadı. Asi ol diyecekler dedi. Ben sana mutayım dedi. O bana ötesin olacaksın. Yani sülk babana değil, baba da var senin. Sülk babası adamı sülk babası adamı alay yı illiğinden alır, esiri i safirine getirir. Yolda bası adamı esiri i alır, alay yı illiğine götürür. O dedi ki diyor ki doğru söyledin ya, ya Resulallah deyince diyor, biz şaşırdık, tacib ettik. Çünkü bu adam hem soruyor hem tasdik geliyor. Doğru söyledin diyor Peygamber. Sonra dedi ki, ahbirni ya Resulallah anil iman. Bana imandan haber ver dedi. O zat Efendimiz şesaydı. Amintübillahi ve melayik tiri kütübihi usulü resulü ahir. Yani Allah'a inandım. Meleklerine inandım. Kitaplarına inandım. Resullerine inandım. Hayrın ve şerrin takdir ilahiyle olduğuna inandım. Kıyamet gününe inandım. Öldüğün sonra dirilmeye inandım. İman bu. Hiç değişmiyor. Ademde bu. Nuh'a bu. Hud'a da bu. Yusuf'a da bu. Yakub'a da bu. İsa'ya da bu, Musa'ya bu. İmam bu. Ha, şimdi peygamber böyle söyledi. En mühimi bu altı hükümün içinden. İyi dinle. Altı hüküm mühim. iki hüküm mühim. Biri Allah'a inanmak, biri ötten sonra dirilik, bu hayatın hesabını Allah'a vermeyi kabul etti. En mühimi bu, en mühim. Hiç ötten sonra hesaba gideceğim, benim bu yaptıklarımı Allah bana soracak ve bundan beni mesul söyleyecek diye düşünen bir adam. Nasıl olur da Allah'a karşı asi olur? Yani... Sobanın içinde ateş var, ateşin seni bilen bir adam nasıl eline sobanın içine sokar. Ancak çocuk sokar, bilmeyen ateşi bilmeyen sokar eline ateşi. Tövbe et! Kine vurdunsa git eline öp, yanına uzat. Ben sana vurmuşum gel vur de kardeşim de buyur. Sonra pişman olacaksın. Allah seni hesaba çekmeden sen nefsini hesaba çek. Kurtulacaksın o vakit. O zat dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Doğru söyledin ya, ya Rasulallah dedi. Biz diyor tacib etti gene diyor. Biz gene tacib ettik. Hem soruyor hem taslik geliyor diyor o zat. Bilmediğimiz zat. Sonra dedi ki diyor gene o zat. Ahbirni anil ihsan. Ya Resulullah bana ihsandan haber ver. Dedi Resulü Ekrem buyurdu ki. Her yerde, her ibadette, her şeyde. Her ne kadar sen hakkı görmüyorsan da Allah'ı görüyormuş gibi hareket etmendir. Her ettim. yerde. O her şeye o işidir, her şeyi görür, her şeyi bilir, her şeyin hakim, mutlaka galibi O'dur. O gene dedi ki, doğru söylüyorsun dedi. Bunu keseceğim, hadisi haftaya anlatacağım inşallah an geri kalanını. Derse başlamadı ki ya, öyle geldi. Kıyametten sordu, Peygamberimiz ona haber vermedi, cevap vermedi. Çünkü halkın öğrenmesi lazım gelmiyordu kıyamet. İyi değil o. Birçok şeyler var, bizim öğrenmemiz daha iyidir öğrenmekte. Öğrenmemizden öğrenmemiz iyidir. Gaflet iyidir orada. Sonra emmalesini sordu, kıyamet işaretlerini sordu, resul bunları Ekrem haber verdi. Sonra kalktı gitti, kalktı inşallah söyleyecek. Sonra Efendimiz eshaba döndü dedi, dedi ki bize diyor Peygamber, bu kimdir tanrınızın bunu? Allah ya Resulullah tanımadım. Ne Medeni'nin cevabında böyle insan var, ne kabirlerde. Buyurdu ki bu Cevrâil Aleyhisselam'dır geldi, size dininizi öğret dedi diyor Peygamberimiz. Bu hadisi Cevrâildir. Bu kadar kafi. Ey aşkan, sözlerimin iki üçünden ibret al. Cenab-ı Hakk'ı kudret ve kuvvetini ve ihsanına ve tüne ve keremine ve affına sığın. İbadete tahtına bak. Başla. Fenalıklardan kaçın. Diğer mümin kardeşlerine fenalıklardan koru. Hakır görme. Dua et onlar hakkında. Yarabbi onlar bilmiyorlar. Onlara da hidayete edir de. O da bir, bir şehidin torunu. Bir gazi yavrusu belki de. Hangi haneyi bana gösterebilirsin? Şehit vermedik. Hangi hanemizde gazi yok? Soruyorum size efendiler. Kim varca bizim halde yok şehitlisin bu kadar. Bir tane değil, beş tane değil, elli tane değil. Hep İlahi Kelimetullah için. Hep Muhammed bu Kutsal'a için. Hep Allah için verdik bu işleri. Allah bizi boş çevirmeyecek. Ceklerimizin kanı var. İnşallah iyi olacağız. İyi olacak inşallah. Evladı aile sahip ol. Allah'ı öğret. Kendinde öğren. Ben öğrendim zannetme sakın ha. İbadete taatına bak. Tövbe istiğfadet kötülük yapma. Katiyen yapma. İyilik yapamıyorsan hiç olmaz. Kötülük yapma. İyilik yap. Yapamıyorsan kötülük yapma hiç olmaz. Kötülere mani ol. Kötülerle ahlaklık yapma. Kötülerin kötüne razı olma. Lisanen söylemiyorsun kalple buğz et. Edaf imandır ama gene bir merzebedir. Valla aleyhisselam.